Limon arzusu Vaktiyle hamile bir kadın komşusuna misafir olur. Oturdukları odada dalları limonlarla dolu olan büyük bir limon ağacı görür. Canı limon ister ama bir türlü komşusuna söyleyemez, utanır. Bir ara komşusu mutfağa gidince o yakasından çıkardığı bir dikiş iğnesini limona batırır. Ve deldiği yerden limon suyunu emmek suretiyle bu arzusunu tatmin eder. Nihayet bir erkek evladı dünyaya gelir. Dışarıda dolaşma, oynama, daha doğrusu yaramazlık yapma çağına gelince dışarı çıkar. O zaman bazı insanlar tulukla su taşırlar. Bu çocuk eline bir çivi alır ve su taşıyan adamların arkalarına takılır. Tulukları deler ve akan sudan içmeye başlar bu durum birkaç gün böyle devam edince hemen çocuğun babasına durum anlatılır bu yaramazlığından dolayı oğlunu şikayet ederler adam düşünür taşınır Çocuğunun niçin böyle yaptığına bir türlü akıl erdiremez durumu hanımına anlatır çocuğun niçin böyle yaptığını sorar o da başından geçen hadiseyi olduğu gibi anlatır. Bu işin nereden kaynaklandığını anlayan aile reisi karısına hemen komşuya git ve hareketini anlat sonra da helallik dile. Şayet böyle yaparsan öyle zannediyorum ki oğlumuz da bu garip hareketlerden vazgeçer der. Kadıncağız komşusuna gidip Vaktiyle başından geçen bu hadiseyi anlatır. Kendisinden özür diler. Hakkını helal etmesini ister. Komşu hanımı da bu duruma çok üzülür. Neden o zaman limon istemediğini, değil bir limonun ağaçta bulunan bütün limonların feda olmasını belirten komşu hakkını helal eder. O zaman Allah'ın izniyle çocukları da, bu garip hareketlerinden vazgeçer.